Hazırlayan ve sunan Çelenk Barfra. Merhaba, iyi haftalar. Hariçten Sanat programındayız. Açık Radyo'da bu programı Berlin'de Galeri Zilberman'da kaydediyorum. Bir sanatçı konuğum var Alpin Arda Bağcık. Merhaba Alpin. Merhaba Çelenk. Seninle sabah farklı uçaklarla ama hemen hemen aynı zamanda Berlin'e ulaşmış durumdayız ve sıcağı sıcağında bu programı kaydediyoruz. Program birkaç gün içinde yayınlanacak biz kayıt yaptıktan sonra. Zira 18 Ocak Cumartesi günü senin son kişisel sergine de eşlik etmek üzere tasarlanmış ve hazırlanmış bir kitabın, bir kataloğun. Tanıtım konuşması için ikimiz de Berlin'e geldik. Ben de kitaba bir makalemle küçük bir katkıda bulundum. Onun için sağ olsunlar davet ettiler. Ee, benim dışında Christopher Christoph Tanner, e, yazarlardan biri kendisini Bettenyant Kunsthaus e, Bettenyant'tan tanıyabilirsiniz. Oradan artistik direktörlüğünü üstleniyor. 2000'li yılların başından beri. Bir de Girizgah niteliğinde e, Zilberman'ın Berlin galerisinin program yürütücülüğünde üstlenen dolayısıyla sanatçılarla yakın çalışma fırsatına da sahip olan Doktor Lotte Labunda bir giriş yazısı var bu katalogtan da bahsedeceğiz ama esasen kataloğun vesilesine gelmek istiyorum. 18 Ocak'ta bu kataloğun tanıtımı için Christoph Tanert ve benim de katılacağım. O tabii ki Alpinarda bağcığın olacağı bir konuşma var ama bu konuşma sergi mekanında gerçekleşiyor Zilberman Galerisi'nin Berlin'deki Charlottenburg'daki mekanında ve burada yapıtların olduğu mekanda bu konuşma olacak ee, kişisel sergin bu senin üçüncü kişisel sergin değil mi Alp Evet üçüncü Avrupa'daki de ilk kişisel sergin anladığım kadarıyla evet. ee, nasıl bir deneyimdi senin için oradan yola çıkalım isterim e, alışkın olmadığın bir mekan Çünkü daha önce kişisel sergilerini Zilberman Galeri'nin İstanbul'daki mekanda yapmıştım. Mekanda biraz bir aşinalığım vardı. E, bambaşka bir coğrafya. E, senin için öncelikle oradan girmek istiyorum. Böyle Berlin'de bir sergi yapma deneyimi nasıl hissettirdi kendini? E, açıkçası son 3 yıldır neredeyse e, buna zihnen yani pratik olarak da hazırlanıyordum. Çünkü e, 2016'da Zilberman Galeriye'nin rezidans programıyla e, Berlin'e 2,5-3 aylığına e, burada bir dönem vakit geçirdim. Hı hı. Bu geçirdiğim dönemde mekan inceleme, mekanın içerisinde yaşama ve e, buradaki pratikleri anlamaya sürecine girdim. Bu süre sonunda da e, nasıl bir sergi yapabileceğime dair fikirler edindim. dinledim. Açıkçası ilk iki sergimde e, İstanbul'daki mekanda e, farklı olan Çok fazla şey var tabii ki. Orası tabii. biraz da White Cocker'ler formatında ve dönüştürülebilir bir alan. Ama burası biraz da e, eski ve 200 yıllık bir bina olduğu için senin dönüştürebilmenden ziyade mekanı senin dönüştürebilme ihtimali daha fazla. E, bu bir zorlayıcı kapsamlı ve farklılık anlamında zorlayıcıydı ve bu zorlayıcılık aslında yeni bir açılımını da getiriyor. O açılım açılımda e, iyi oldu diye düşünüyorum. Dolayısıyla e, edindiğim tecrübe şu an için çok iyi. Biliyor. Harika. Serginin tarihlerini belki burada duyurmak, gündeme getirmek önemli olabilir. 22 Kasım 2019'da başladı. Eğer yolunuz Berlin'e düşüyorsa Charlottenburg'daki bir daire biraz bize İstanbul'un eski Teşvik Yenişantaşı Galeri mekanlarını hatırlatıyor. Dolayısıyla kendi karakteri olan böyle insanların yaşayabileceği bir daire formatında bir galeri burası. O anlamda da Alp'in beyaz küp formatındaki galerilerden farkını ortaya koydu. Ama çok da karakteristik bir yapı. Evet senin mekana adapte olup senin oraya uyum göstermeni gerektiriyor. Ve de 8 Şubat'a kadar devam ediyor bu sergi. Bu serginin böyle bir uydu projesi olarak nitelendirebileceğimiz sergin adı itibariyle de birbirine yakınlık duyan bir küçük proje daha var. O da Zilberman'ın İstanbul'daki mekanındaki proje. İstanbul Galerisi'ndeki daha doğrusu proje mekanı da. Onun da tariflerini söyleyelim. O da 14 Aralık'ta başladı. 21 Şubat'a kadar devam ediyor. Hani Berlin'e yolunuzu düşüremezseniz en azından belki Zilberman'ın Mısır Apartmanı'ndaki İstanbul'daki mekanda bizim konuştuklarımız somut olarak Yapıt olarak karşınıza çıktığında seneler ifade ediyor. Daha iyi anlayabilirsiniz diyelim izleyicilere. Şimdi yapıt adlarında da bir kardeşlik var dedim. Bilmeyen yani ben bu sergi üzerine yazacak olmasam, senin pratiğine biraz aşina olmasam bu başlıkta nereden çıkmış diyebileceğim sergi adları kullanıyorsun ve yapıt adları kullanıyorsun. Yani isimsiz bırakmıyorsun yaptığın çalışmaları. Onlara bir takım adlar veriyorsun ve bu adlar eğer... Belli bir çevreden, belli bir terminolojiden gelmiyorsanız Hı -hı. hiçbir şey ifade etmiyor bize. Böyle Hı -hı. o isimleri aramamız, google'lamamız vesaire gerekiyor. Nereden buluyorsun bu isimleri, neden bu isimleri seçiyorsun? Oradan sanat pratiğine geçeceğim hemen. Ee, Nedir öncelikle bu isimler? İki, iki, i̇ki tane isim var. Bir tanesi işte Apokrypha. Berlin'deki evet. e, mekhamda gerçekleşen serginin ismi Apokrypha. E, İzmir İstanbul'daki mekanda gerçekleşen sergin adı da apokrifon. Aslında apokrifa e, eski Yahudi ve e, eski Hristiyan yazıtlarında kaynağı belirsiz bilgiler, yazıtlar anlamına geliyor. Apokrifon da bunun çoğulu. Onun e, kendince bağımsızlaşmış da bir tanımı var. Aslında e, o tanımsızlaşan, e, as, pardon, bağımsızlaşan tanımı da... E, Gizli öğretiler anlamına geliyor. Gizli Halka, halka evet. açık bir şekilde öğretilemen gizli öğretiler anlamına geliyor. Aslında Türkçeleşmiş de bir kelime apokrifal kitap, apokrif e, tanımlamalar diye bahsedilir. Bunların hepsi işte e, kaynağı belirtilmeyen bilgiler, yazılar, e, bilgiler anlamına geliyor. E, bunun sebebi de aslında sanat pratiğinden başlıyor. Senin en sonunda hmm. bağlayacağımız nokta evet, evet. benim sanat pratiğim e, başlangıcı oluyor. Başlangıcı... E, ...sonuna geldiğinde de sergi ismi haline geliyor. Çünkü sergi bir proje olarak ele aldığım için e, sanat pratiğimde ona göre şekilleniyor. O şekillenmenin sonucu da işte apokrifon gibi, ondan önceki kırmızı reçete gibi... ...ondan da önceki ambivalans gibi ambivalans, e, evet. spesifik isimlere tekabül ediyor. Dolayısıyla e, süreçlerin sonuçları anlamında. Harika. Peki bu gizli öğretiler meselesine nasıl ilgi duymaya başladığını... Biraz konuşmak isterim çünkü bu birdenbire ortaya çıkmış bir at bulmak için ortaya çıkmış bir şey değil. Sen bir resamsın belki şimdi hı hı. işi en başa sarıp oraya gidelim. Hı hı. İzmirlisin 9 Eylül Üniversitesi'nde resim eğitimi aldın. Çok yakın bir zamanda İstanbul'a yerleşme kararı aldın ama yine de İzmir-İstanbul arasında pratiğin devam ettirdiğini söyleyebiliriz genel olarak. Senin Güzel. birazdan coğrafi bağların açısından bir tarif yapmamız gerekirse. bir Daha bir resim geleneğinden geliyorsun. Zaten onun eğitimini aldın. Figüratif bir resim geleneğinden geliyorsun. Gayet hani realist ya da hiperrealist olarak adlandırılabilir. Basit indirgenirse ilk dönem işleri. Ama tam tersi bütün işlerinde her zaman kurgu var ve soyutlama var. Giderek de bu soyutlamanın dozu artıyor. Bugün geldiği noktada bayağı soyut, soyuta hı hı. gitmiş işler var. Onları da böyle daha soyut politik olarak nitelendirebiliriz. E, gerçeklikle ilgileniyorsun. Dolayısıyla figür de kullanıyorsun resimlerinde evet. E, ama gerçekçi resimler yapmak dışında değilsin aslında yapmaya çalıştığı şey o değil. Eee fotorealist ifade de kullanılabilir. E, bazı resimlerin özellikle ilk dönemdeki resimlerin için ama senin için teknik olarak da mesele olarak da foto gerçekçilik de belirleyici değil. Bütün Hı -hı. bunlar aslında senin Gerçeğin ne olduğuyla, hakikatin ne olduğuyla, yalanın ne olduğuyla, onun Hı. temsiliyetleriyle, onun kırılma biçimleriyle, onun manipüle edilme biçimleriyle derdinden yola çıkıyor. Ve bütün bu derdi başlatan da anladığım kadarıyla resimle olan ilişkin aslında. Kesinlikle. Yani ressamsın öncelikle Hı. ve resim ne ifade ediyor, ben niye resim yapmaya çalışıyorum, resimle gerçekliği ne kadar temsil edebiliyorum, gerçekliği temsil etmeli miyim, hakikati resimle arayabilir miyim vesaire derken... Oradan gerçekliğin e, resimle bozmaya ya da resimle tam tersine aramaya bir çaba oluşmuş. Hı. O neredeyse gizli öğretilere kadar Hı. seni götürmüş diyebilir miyiz? Çünkü e, dünyadaki bu sefer gerçekliği, toplumsal gerçekliği, siyasal gerçekliği, tarihi Hı. gerçekliği aramaya başlamışsın. Yeni hikayenin en başından başlayacak olursam, resim pratiği aldığım dönemde, okuldaki e, pratik süreçlerimde şunu fark ettim. Resim yaparken bir biçim oluşturuyorsun, e, bir formu yaratıyorsun. Yani niyetin eğer sadece soyut resim yapmak değilse, soyut yaparken de yine bir e, his yaratma sürecindesin. E, yani boyayla iki boyutlu bir yüzey üzerine üç boyutlu ya da dört boyutlu ya da beş boyutlu e, alanlar çıkartıyorsun ama yaptığın şey sadece e, bir fırça ve bir boya kullanarak yaptığın şeyler hı hı. ve benim sürecimde e, genelde figuratif resim ağırlıklı ilerlediği için e, genelde illüzyon üzerinden ilerleyen bir sanat pratikine sahiptim dolayısıyla bu yarattığım illüzyon kendime ait bir gerçeklik yaratıyordu bu gerçeklik kırılımını e, düşünmeye başladığımda ilk aklıma gelen projelerden bir tanesi bir tanesi işte politik şizofreni üzerine kurulu bir e, projelendirme biçimiydi. Dolayısıyla ilk ele aldığım konu işte o zihnin içerisindeki bulanıklıkları yaratan işte şizofreni hastalığının incelenmesi süreciydi. Daha sonra bu şizofreni biraz da hem sosyolojik hem politik anlamda sosyal şizofreni nasıl olabilir araştırmaya başladım. Onun sunduğu temsiller doğal olarak foto resimlerin üretimine geç geçildi ki ben kendim foto gerçekçi bir ressam olarak asla göremiyorum çünkü foto gerçeği düşersem doğal olarak fotoğrafı araç olarak değil amaç olarak hı hı. ele alır. Benimkinde de biraz da bunu araç olarak alma niyeti var. dolayısıyla fotoğrafın sunduğu belge, bilgi ve gerçek nüansını biraz da bozmaya, kırmaya daha doğrusu soru işareti bırakmaya yönelik bir araç niyetiyle kullanıyorum fotoğrafı. Nasıl bozuyorsun? Teknik olarak ya da şey olarak da form olarak da soruyorum. Ee, yani hem form olarak hem bilgi olarak Hı -hı. altındaki bilgi olarak çünkü genelde kullanmaya çalıştığım fotoğraflar e, Google Analitik üzerinden kullanıldığında e, bilgisi temelleşmiş ve kemikleşmiş e, fotoğrafları kullanıyor. Hep ikonik fotoğraflar halinde Hı -hı. karşınıza çıkan fotoğraflar ama bunun e, arkasındaki bilginin aslında bilmediğiniz gibi ya da düşünmesi gereken ekstra bir ...perspektifi de olduğu hallerini kullandığım için e, kurgu biraz da e, içerisinde bilginin dahil olmasıyla ve yani doğal olarak biçim, zaten resmi yaparken e, biçimsel bir kurgu dahil oluyor resminin içerisine. E, bir yandan da kurgu da dahil oluyor, bilgisel bir e, kurgu dahil oluyor. E, bozulmalar bunun üzerinden ilerlemeye başladı. Daha sonrasındaki süreçte e, postulik kavramını incelemeye başladım. Hakikat ötesi ya da hakikat evet. sonrası diye Türkçeleştiriliyor. Hı hı. 2016'da ilk Oxford sözlüğünde yılın e, hı hı. terimi olarak geçtiğinde e, e, ben de zaten imajın bozulabilirliği, imajın e, üretimi üzerine çalışırken hala hazırda bilginin üretilebilirliği, bilginin manipülasyonu e, konusuna geçişim çok da aslında Bir atlayış, bir atlayış olmadı. Çok daha yumuşak bir geçiş oldu. Ee, evet, kavramın kendisini kullanmadan belki. Evet. Hani hakikat ötesi kavramını kullanmadan senin çalıştığın alan o oy, oydu zaten evet, araştırdığın yani, alanı neredeyse. Daha sonra bu post yani hakikat ötesi kavramı e, çalışmaların temelini oluşturdu. Dolayısıyla e, bu politik soyut diye bahsettiğim konular e, ve pratikler açığa çıktı. Aslında ilk 2011 tarihinde deldiğim bir çalışma biçimiydi. O zaman biraz da işte şizofreniyle ilgilendiğim için Rorschach testine benzer lekesel bir arayış içerisindeydim. O zaman iki çalışmayı iki resmi birbirine yapıştırarak birbirinin iz düşümünü yaratma niyetiyle denemiştim. Ama nadası atıldığım bir projeydi o. Evet, biz 2017'lere kadar falan aslında senin o teknikle yaptığın işlerle karşılaşmadık, değil mi? Evet. evet. Yani hiç göstermedim. Hatta evet. o resminin üzerinde kapattım. Başka resimler de yaptım. Dolayısıyla hiç e, yakın çevrem dışında bölende çok da yoktur. E, bunun sonucunda 2017'de bu hakikat ötesi kavramıyla ilgilendiğimde bu benim Nadal'ta yatırdığım bu projemi kullanabileceğim bir medyum olarak açığa çıkardım. Somut olarak konuşalım mı? Yani bu hani psikiyatride test amaçlı da kullanılan leke... Testi içinde kullanılan bir şeyden bahsediyorsun sen ve bunu aslında somut olarak resimlerini gördüğüm zaman bu benim de hakikatler zinciri olarak mükemmelendirmeyi sevdiğim o zincirleme, kaza ve tesadüfe de yer veren seriler ortaya çıkıyor. Mesela hali hazırda şu anda Berlin'de sergilenmekte olan serilerim var. Tam da bu teknikleri işte 2011'lerde denediğin teknikleri çok daha geliştirerek hayata geçirdiği. Mesela onlardan birine bakılabilir. Diazepam'dan bahsedebiliriz mesela istersen. Bunlardan ya da hani en çok seri olan Medazepam'a bakalım istersen değil mi? Tabii. En çok, daha çok parçalı teknik daha da e, ileri götürmen gerekiyor. 30 parçadan oluşan Hamda işte Berlin'de çekilmiş zaten bir fotoğrafı bularak hmm. hayat geçirdiğim bir Berlin'deki üzerine konuşmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Medazepam başlığı yine psikiyatride kullanılan ilaçlardan biri değil hmm. mi? Yapıtlarına esin verirken bunları bunları tercih ediyorsun ağırlıklı hmm. olarak. Belki onu söylemek gerekir. çünkü şizofreni insanın yani bireysel şizofreniden yani toplumsal ve politik şizofreniye uzanan bir bakış açın var o senin için metaforik de bir duruş noktası temsil ediyor şüphesiz dolayısıyla yapıtlarında sıklıkla psikiyatride kullanılan içinde çeşitli kimyasal olan beyin kimyasıyla oynayan ilaç atları kullanıyorsun bu da onlardan biri spesifik olarak bu ne işe yarıyor bilmiyorum merakla araştırsınlar ama medazepam sanat açısından baktığımız zaman hepsi e, tuval üzerine yağlı boya 30 ayrı parçadan oluşan 33'e 60 cm'lik bir seri Ee, tek bir iş aslında bir bütün olarak görüyorsunuz sen onu Hı -hı. ama içinde 30 farklı tuval var Hı -hı. ve de e, Angela Merkel başrolde. Nedir iş bize biraz anlatmak ister misin? Tabii. E, fotoğrafın çekildiği tarih aslında bir selfie. E, Anas Mudamani isimli Suriyeli bir e, sığınmacının çektiği bir selfie. Bu fotoğraf ana medyada çok fazla bir yere, hani Alman medyasında en azından hı hı. E, çok fazla yeri sahip olmadı ama e, o fotoğraf çekildikten sonra Anas Mutomani'nin sayfasından alınan bu e, selfie fotoğraf e, onun yani kişinin e, IŞİD'le ya da belli terör mensuplarıyla İslami terör hem de tabii değil mi? Bu Avrupa'da evet. büyük korkusu. evet yani O dönemde de e, o fotoğrafın en çok kullanıldığı yerlerden bir tanesi de işte, Brüksel saldırısından sonra hı hı. E, çok fazla bu e, fake news Yalan haber olarak e, açığa çıkan kısımlarda kullanıldı. Anasın Daman'ın fotoğrafı. E, genelde bu fotoğrafı yanına koyup diğer tarafına da e, işte IŞİD'li e, teröristleri bir araya getiren e, iki fotoğraf kullanıp işte bu çocuk eş, eskiden IŞİD taraftarıydı. IŞİD mensubu bir karakterdi diye. Ve Merkel karşıtı e, politikaya gidenlerdi. E, bu kişi Merkel'i biraz da e, Yıpratmak, Yıpratmak için değil olacak, mi? Prestijini kullandım. kaybettirmek için. Böylece Merkel de e, İslami teröristlerle selfie yapan bir, bir, bir, bir başka var. da dönüşmüş oluyor. Gibi oluyor. E, o içerikten açığa çıkan bir fotoğraf aslında. O fotoğrafı kullanmamın sebebi işte ha, e, tamamen bu bilgi bozulumunun, e, hmm. bilgi üretiminin nereden başlayıp, nerelere gidebileceği e, ve nasıl kontrol edilemeyeceği üzerine e, kurulu bir süreç. Dolayısıyla resmi pratik anlamında, teknik anlamında e, anlatmam gerekirse çok daha açıklayıcı oluyor e, içeriği de e, kavraması açısından. Teknik, e, genel genelde bu kopyalama yapıştırma çalışmalarında e, ilk resmi bir kere boyuyorum, kalınca bir boya kullanıyorum. E, Yağlı boya, yal burada boya, bahsettiğimiz örnekten. E, katmanlar halinde değil, tek bir boya e, ve Kalın bir boya, yine tekrar ediyorum, kalın bir boya kullanıyorum. İkinci boş olan tuvali boyanmış olan tuvalin üzerine yapıştırıyorum yüz yüze. Hı hı. O yüz yapıştırma sürecinden sonra ilk tuvaldeki kontürler, boyalar birbiri içerisine geçmeye ve hani ezildikçe üzerinde uygulanan baskı sonucunda boyalar birbiri içerisine geçiyor. Ve bunu ikinci tuvalden üçüncü boş tuvali, üçüncü boyanmış soyutlaşmaya giden, Ee, bu, tuvalden dördüncüye, dördüncüden beşinciye ve otuza kadar ilerleyen bir süreç. Ve bu her e, baskı ve kopyalama sürecinde de boyanın e, birbiri içerisinde iki tuval arasında paylaşması e, ve gittikçe de renklerin birbiri içerisine girmesi sonucu tamamen soyut, belki otuzuncu tuvalde neredeyse yok lekelere kadar ilerleyen e, bir sonuç oluşturuyor. Bu sonuçta işte gittikçe politik anlamda da soyutlaşan hem biçimsel anlamda da soyutlaşan bir e, ifade ortaya koyuyor. Bu sene son dönemlerde en çok kullandığın metotlardan, tekniklerden birisi. Bunu evet. farklı versiyonlarında yapıyorsun. Örneğin son sergimde de e, görmüştük Berlin'de de şimdi görüyoruz. Bunu bir açılır kapanır bir kitap ...olarak da kullanılmış. Sadece duvarda bir... hani ...otuzlu ya da beşli, onlu... ...seriler, kolajlar hı hı. gibi değil de... ...sayfalarını çevirerek bakabileceğimiz... ...tabii yine yağlı evet. boya kullandığın için... ...bu sefer kağıt üzerinde... ...eldiven takarak bakabileceğimiz... ...ama çok daha yakın, adeta bir kitap karıştırır... ...bir gazete karıştırır hı hı. gibi yakınlaşabileceğimiz... ...ve bir hı hı. kitap içinde olduğu için de... ...sanat eseri kutsallaştırılmasından... ...biraz daha yeryüzüne aslında inmiş... Daha böyle yakınlaşabileceğimiz e, ebata da gelmiş. E, kitaplar düzeyinde de kullanıyorsun. Onları nasıl denemeye başladın? Neden denemeye başladın? Onları deneme sürecim tamamen aslında tekniğin açığa çıkarılmasıyla alakalı. Çünkü e, şeyi daha önce 2. kısım sergide yaptığım e, Tijan Karas iş kullandığım işte darbe, darbe girişimi girişi sırasındaki de... haber spikeri burada ee... dinleyiciden hatırlatalım o çalışmada 35 kopya da o 35 kopyayı sunduktan sonra bu işin arka arkaya nasıl kopyalandığı sürecini anlatmak bir süreçti. Bu süreci biraz da iş üzerinden anlatabilmek için ve biraz da içsel anlamda ilerleyen işleri yani çünkü ben bu yaptığım iki tane yaptığım zamana kadar kitap o kitaplar biraz da yerer kendi politik düzeyimizi ya da sürecimizi incelediğim E, işler ve imajlar içeriyor. Hı hı. Dolayısıyla biraz da e, bizden olan yani global hale dönüşmemiş e, dünyanın meselesi haline gelmemiş ama yerel meseleler haline gelmiş e, imgeleri o, değil mi yine yani, o öyle o, imajları o, işte evet. hakikat sonrası imgelerini kullandığım bir E, seri oldu. Dolayısıyla dediğin gibi e, eline alıp kullanabildiğin ve 1, 2, 3, 4 diye arka arkaya izleyebildiğin ve her bozulma sürecini teker teker rahatlıkla görebildiğin e, bir ifade sunuyor. Neyi seçmiştin? Mesela burada Berlin'deki e, Zilberman galeride gördüğümüz sergindeki o defter diyeyim. Onda Hı -hı. hangi imajı görüyoruz? E, oradaki imaj e, A Haber'in e, Barış Pınar Harekatı'nda Şanlıurfa Akçabat'ta e, bir Savaş röportajı yaparlarken işte savaşın sürecini anlattıkları bir e, haber var canlı yayın yapıyorlar. Hı hı. O canlı yayın içerisindeyken e, habercinin bahsettiği işte şu an Tel Abyad'da bu şekilde çatışmalar oluyor diye bahsettiği an o anda çekilmiş bir fotoğraf. Ama o fotoğrafın daha sonrasında Şamlı Fakçabat da çekildi ve oradan e, görüntülemeye çalıştıkları bilgisi açığa çıkıyor. Gerçek ee, bir kurgu haber, yalan evet. haber yani. Aslında. Evet ben de bu e, tamam bize ait küçük yalan haberleri e, kullanmaya çalıştığım bir proje süreci aslında defterler daha öncesinde de şeyi kullanmıştım Şerife Bozu kullanmıştım o da gençliğin farklılarının onuncu e, edisyonunda yapılmıştı Burçak Ingilizler Yine kitap formatını ya da kitap ya da defter formatını orada da e, işte kamyon kullanan e, işte, darbe sürecinde 15 Temmuz sürecinde e, kamyonla e, darbeci askerlere karşı geldiğini iddia eden bir kadının hikayesini anlatıyordu ee, ve onun haberleri kahramanlaştırılmış e, bir kadının hikayesi anlatıyordu yani bu zamana kadar kullandığım iki tane defter var İkisi de bunlar Harika peki tabii ki yine bize ayrıdan sürenin sonlarına doğru yaklaşıyoruz o yüzden bambaşka bir janr bambaşka demeyeyim senin pratiğin içinde ama bu biraz önce konuştuğumuz teknikten ayrı bir yerde duran ve aslında serginin adıyla da çok doğrudan eşliklendirebileceğimiz başka bir damar daha var senin pratiğinde Hı -hı. buradaki sergide de görebiliyoruz ondan önce de radyosunu sonra açanlar için genel bir özetle geçeyim. Alpin Arda Bağcık'la beraberim. Ben programcınız Çelenk, Açık Radyo'dasınız. Harçtan Sanat programını Berlin'deki Zilberman Galerinin mekanında Alpin Arda Bağcık'ın kişisel sergisini konuşmak üzere yapıyoruz. Yolu Berlin'e düşenler 8 Şubat'a kadar Charlottemburg'daki Zilberman Galeriye, Berlin'e e, gelip bu sergiyi gezebilirler. Bu sergiyle ilgili bir izlenim ya da Alpinar'da Bağcı'nın sanat pratiğiyle ilgili bir izlenim edinmek isterseniz de Tiananmen Meydanı'nın güncel bir fotoğrafını çekerek yaptığı biraz önce konuştuğumuz tekniği yine uyguladığı bir bölümde Zilberman'ın Mısır Apartmanı'nda İstanbul'daki galerisinde, Oranı proje mekanda 21 Şubat'a kadar görülebilir diye özetleyeyim. Şimdi bu sergi başlıklarının referanslarını da doğrudan işaret ettiğini düşündüğüm bir damar Hı. daha var. Ee, dedim. Bu gizli öğretiler dünyayı yöneten gizli güçler, görünmez eller falan meseleleri Hı -hı. yine senin bulduğun, internetten bulduğun, kitaplardan bulduğun bir takım hazır imajlar görüntülerden yola çıkarak yapıyorsun. Hı -hı. Ama işin içine baya baya bu sefer kurgu gidiyor, giriyor soyutlamanın Hı -hı. dışında. Bunlar ağırlıklı olarak siyah, beyaz ve gri diyeyim. Evet. Gri'nin de tonları. Çünkü Hı -hı. Gerçekle kurgu arasındaki dikotomi, hayal ve hakikat arasındaki ya da işte gerçekle yalan arasındaki bütün bu e, ikililik, karşıtlık... Çelişki ifade etmek için herhalde en iyi şey siyahla beyazı ve arasındaki sonsuz ihtimali barındıran bütün o grileri kullanmakta yatsa gerek. Bize bir tane örnek verebilir misin programın son dakikalarında sergideki işlerden bu bağlamda neyi seçtin spesifik olarak, seni ne ilgilendiriyordu? Ee, mesela hangisinden bahsedebiliriz? Ee, Amazeo'dan bahsedebiliriz belki en kısa ve kolay olabilir. 2019 tarihde yaptın. İtalyan askerleri ve bir rahibi Alp'te. Bir getirdiğin. Çünkü burada artık bu kadar güncel haberleri değil de tarihte 20. yüzyıl tarihine geçmiş bir takım imgelere doğru gidiyorsun. Eskisi kadar haber görselleri diyemeyiz bu. Eskiden de belki bir takım haber nitelikleri vardı onların kendi dünyalarında. Ve de bambaşka bir teknikle hayata geçiyorsun. Bilmeyen bunu tamamen foto gerçekçi falan da zannedebilir işin içindeki kurguyu çok anlamayan birisi. Ee, o çalışmada e, aslında dünyayı yöneten gizli güçler gibi hepimizin aslında duyduğu ve kemikleşmiş bilgileri e, gizliden gizliye halk içerisinde yönetilmiş ve anlatılmış bu hikayeler aslında ele Hı -hı. almaya çalıştım. Çünkü bu kavram sanırım e, hani bu bir belki tespit olarak ilerleyebilir. Post-truth yani hakikat ötesi ya da yalan haberler ne kadar yükseldikçe ne kadar ilerledikçe onunla birlikte ilerleyen bir Ee, kendi inanış biçimlerimizle e, biçimlendirdiğimiz işte gizli öğretiler diye tanımladığımız <gülüyor> işte dünyanın en gizli güçler e, işte ya da e, Amerikan harp projesi ya da Area Airaftvan diye bahsedilen işte e, düşünülünce çok da ciddi düşününce de üzerine araştırılmaya çalışılınca deli saçması olan bilgiler e, ama e, hepimizin de inanmakta kolaylık çekti e, hepimizin de hani o endişelerini alan bir düşünce biçimi. E, bahsettiğin işte Amazio, e, bu sergide bulunan Amazio, Ametriptilin gibi monokrom işte dediğim senin bahsettiğin gri çalışmalar, e, onların temsilleri, e, temsillerini içeriyor. E, Amazio 19 e, aslında fotoğrafın imajın e, orijinalinde e, 1950'lerde işte ikinci dünya savaşı sonrası e, Alpler'e tırmanan e, İtalyan askerlerinin bir e, Ruhani yürüyüş ve onların içerisinde bulundukları bir çeşit ibadet. Ama bu bizim coğrafî içerisinde incelendiğinde yine çok da gizli bir ritüelmişçisi <gülüyor> bahsedildiği kesin için dini yele geçirmek için bir tür e, şeyler orada yapıyorlardır. E, bu tip gerçek, e, gerçeklik ne alınmış ama mesela buradaki Berlin'de sunuyor olmamın sebebi aslında bu işi onun için çok normal. Çünkü yine kendi inançları içerisinde e, bu coğrafyada bulunan insanların e, çok normal bir görüntü olmasına rağmen e, Ortadoğu coğrafyasını ya da Türkiye coğrafyasını göre düşündüğümüzde e, şüphe duyulması gereken bir imaj haline oluyor. Evet, eşkillenmemiz gereken bir komplo teorisi yürütmemiz gereken bir durum var ortada gibi. Evet. Tıpkı burada da e, Angela Merkel bir Müslüman gencin selfie çektirmesinin arkasında mutlaka bir ajanda vardır. Ya gibi. da o da terörist midir acaba? Merkel Hı. niye onunla? bir arada falan onun arkasında gizli bir şey güç aramaya benziyor aslında o ikisi evet. birbirleriyle farklı çok kültürlerde aynı imajların farklı konotasyonlarının olabileceğini hı hı. çok iyi açıklıyor diye düşünüyorum Alpin çok teşekkür ederim bize ayrılan sürenin sonuna geldik yeni bir sergin daha olsun uluslararası salonda tekrar onu da konuşalım isterim sağ olasın çok teşekkür ederim çok seviyorum haricden sanat gezegenden kültür sanat haberleri dünyanın bitmesin ha. Challenge Park'ta. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41